bir akide kitabı alarak çocuğa iman anlatılmaz onun dünyasına inecek şey getirecek takdim edecek yavrum diyecek bunu bize Rabbim ihsan etti eğer babanın elleri olmasaydı babanın gücü olmasaydı baban çalışamaz evladım kazanamaz evladım babam para kazandı Allah azze ve Celle yağmur indirmeseydi bitkiler olmasaydı buğday Ambarlara gitmeseydi ekmek olmazdı yavrum. Fındık olmasaydı Allah Teala yaratmasaydı çikolata olmazdı yavrum. Demirden bunlar gelmezdi yavrum. Bütün bunları yaratan, bize gönderen, insanı burada vasıta kılan Rabbimizdir evladım diye. Onun dünyasına inip Allah Teala'nın razık oluşunu, halik oluşunu, rızık verişini, yaratışını ona anlatmak lazım.